Bismillahirrahmanirrahim. Tin suresi Mekke'de nazil olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 8'e kadar and olsun ve Zeytin'e, Zina Dağı'na ve şu Emin kenteki doğrusu biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına döndürdük. Yalnız iman edip salih ameller işleyenler müstesna onlara kesintisiz mükafat vardır. Öyleyse onlardan sonra hangi şey sana dini yan anlatabilir? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil mi? Evet, Rabbimiz Sübhanı ve Teala burada da zeytine diğer nimetlere Sina Dağı'na İncil'e ve mescide i Aksa'ya ve onlara işaret ederek Allah'ın insanı en güzel şeklinde yarattığını onlara kesintisiz mükafatlar verdiğini ve insanı aşağıların aşağısına döndürdüğünü söylüyor. Evet. Allah hükmedenlerin en iyi hükmedenidir. O haddi aşmayan ve hiç kimseye zulmetmeyen binaenaleyh hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil mi? Kıyamet günü insanları diriltip dünyada zulmedenden zulmedilenin hakkını alması da onun adaletinin gereğidir. Ebu Hüvere'den gelen bir rivayette sizden biriniz Tin Suresini okuyup da sonunda Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil mi kavline geldiğinde evet ben de buna şahitlerdenim desin buyurdu. Allah Han-ı Kuvvet Teala rahmetiyle bizleri yargılasın. Razı olduğu kulların ağzına yüzü de koysun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.